Elhamdülillahi rabbil alemin. ve vesselamu ala seyyidil evveline ve ahirin. Muhammed bin el-Mustafa ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tabi'ahu bi ihsanin ila bil ceza. Amma ba'du fa'lamu eyyvel ikhvan. Fe inne eftal al hadithi kitabullah ve iftal edildi yüce yıldın Muhammed ﷺ'ın işleri umur muhtesatı her kulla muhteset biridir ve her biridir dalalı ve her dalalı vesâli berafi ve vesenele muttasil yani ﷺ'ın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 Yani, herkes Müslümandır, biz de Müslümanız elhamdülillah. Ama onun özel olarak ismi Müslüman, Müslüm İbn-i Kütüvbe. Radıyallahu, i̇bn ederek nakletmiş ki, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yani sahih bir hadistir, sebebi sağlamdır, otantiktir, mevsuptur, güvenilir bir kaynaktan, güvenilir bir hadistir. İnna Allahu ila ve Allah sizin vücutlarınıza ve dış görünüşlerinize, suretlerinize önem vermez, bakmaz. Fakat yanzuri ila kulubikum ve aamalikum. Fakat gönüllerinize bakar ve yaptığınız işlere bakar. Bu çok önemli bir hadis-i şeriftir. Ezberlemenizi tavsiye ederim. <gülüyor> Allah Teala Hazretleri La yanzuru demek, bakmaz demek kelime olarak La yanzuru ila ve la suverikum Allah sizin cisimlerinize Cisimden bakmak insanın cismi <gülüyor> vücudu demektir. İnsanın sizin vücutlarınıza, yani boyunuza, kusurunuza efendim adedeli oluşunuza veya güzel oluşunuza, senin boylu efendim oluşuza filan bakmaz. Veda suverikün dış suretinize, görmüşünüze, yüzünüze, görünümünüze bakmaz. Bakmaz demek bakar da. Allah her şeyi bakar, görür, işitir, bilir. Bakmaz demek yani önem vermez. Allah nazarında, Allah yanında önemli değildir demek. Yani bir insanı güzellik müsabakası yapıp da efendim dünya güzeli sesse yüzü çok güzel olsa, boyu bozu, tam ölçüleri uygun olsa onun çok önemi yoktur. Kalbi fesatsa, imanı yoksa veya işi bozuksa, yolu yanlışsa onun yüzünün şeklinin, şemalinin, vücudunun, güzelliğinin, kuvvetinin, endamının, efendim bilmem, tenassümünün önemi yoktur. Allah ona bakmaz, dış görünüşe bakmaz. Yani ona önem vermez. Fakat gönlüne bakar insanın ve yaptığı işlere bakar. Yani insanın gönlüne önem verir ve niyetine önem verir. Gönül kelimesi dediğimiz şey kulub, kulubüküm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 Kan pompalıyor vücuda. Efendim yani iki kulakçığı var, iki karıncığı var, dört bölge. Efendim kirli kan oraya geliyor. Ondan sonra oralardan geçiyor, akciğere gidiyor. Akciğerden temiz kan haline geliyor. Efendim kalbe geliyor. Kalbin o tarafından vücuda pompalanıyor. Temiz kan olarak, oksijen olarak, gıda olarak. Vücudeler onları alıyorlar yine kirleniyor, kirli şeyleri alıyor, tekrar kalbe getiriyor, kirli de tekrar ciğere gönderiyor. Böylece, vücuttaki kullanılmış malzemeleri, yakılmış malzemeleri, hücrelerden kan alıyor, kalp onu pompalıyor, akciğere gönderiyor, akciğerde de tazeleniyor, tekrar vücuda gönderiliyor. Bu muazzam bir iş, müthiş bir iş. En sağlam makine kalp dediğimiz için, efendim, biz Türkçe'de buradan yürek diyoruz. Kuş yüreği, koyun yüreği, sığır yüreği, kasapta, efendim, şeyle ciğerci deprem satılıyor. Yani bu ayetlerde hadislerde geçen kalp sözü bu değildir. Gönül dediğimiz şeydir. Bunu nereden biliyoruz? Ayet-i Kerime'de allah Teala Hazretleri uyarıyor ki o kafirlerin, o iyi olmayan kullanım ne bu La yefkahu ne Kalpleri var ama onunla akıl etmiyorlar. İşin inceliğini anlayamıyorlar. Demek ki akıl demek, gönül demek. Kalpleri var ama anlayamıyorlar. Demek ki anlama organı. Bundan kalbin tıbbi manası olmadığı anlaşılıyor. Allah sizin kalbinize bakar demek, yüreğinize bakar demek değil, gönlünüze bakar. Gönül nedir? İnsan iş alemidir. Duygularının cereyan ettiği yerdir. Duygularının teşekkül ettiği yerdir. Niyetlerini meydana geldiği yerde. Ben yarın gideyim, falanca hasta arkadaşımız ziyaret edeyim. Ondan sonra da gideyim, rahmetli dedemin kabrini ziyaret edeyim. Ondan sonra gideyim, ben hani falan diye yardım edeyim, zavallı, işte bilmem, evini tamir ediyor, arkadaşım, bilen. Bunlar nedir? Bilen niyettir. Bunları düşünüyoruz. İşte insanın düşünme kabiliyeti, niyet etme tarafı, Efendim akıl etme, bir şeyin inceliğini anlaman kabiliyeti gönül budur. İnsanın gönlü diyor, başka hadisi şerifler, Böyle bir otorba bir otorba döner. Yani hakikaten insan bazen sevinçli olur, bazen üzüntülü olur, bazen hevesli olur, bazen isteksiz olur. Değişiyor yani aynı insanda halden hale, fikirden fikire akış olur. Bazen maneviyatım bugün çok bozuk der, bazen bugün çok eşeleyin Efendim <gülüyor> haklanabilir, gönül vermiş, hal demeden hayran olur dediği gibi şairin ilahide. Şimdi Allah insanın işte bu gönlüne bakar. Yani içindeki, aklındaki niyetlerine, fikirlerine, düşüncelerine bakar. Bu adamın fikri nasıl? Bu adamın aklı ne tarafa e, çalışıyor? Niyeti ne? Ne yapmak istiyor? İnsan bazen iyi bir şey yapayım derken sonuç kötü olabilir. Aaaa hiç böyle yapmak istemiyordum ama oldu. Mesela demin tabakları mutfağa taşımak istiyordu bir kardeşimiz. Ama başka birisi geldi, çarptı, bütün pilavlar bir arkadaşı üstüne mesela. İstemeden oluyor yani. Şimdi, iyi niyetle yapılan şeylerden Allah mükafat verir iyisi. Kötü yapılan, kötü niyetle yapılan şeyler, dış görünüşü itibariyle İyi gibi görünse bile, Allah niyet kötü olduğu için, O'nun alt niyetini bildiği için, O'na mükafat verir. Yani adamın birisi diyelim ki, Yergin şişelik yapmak için bir insan yanına geliyor, efendim, Yardım edebilir miyim, bilmem ne diyor. Efendim, Şuradan geçireyim, zorlanırsınız, bilmem ne, ama düşmeyin, ihtiyarsınız, bilmem ne filan. Koluna giriyor, ah evladım, çok teşekkür ederim, ne kadar iyisin miyisin filan, diyor. Öbür tarafa geçiyor adam, sonra bir yok diyor, eyvah cüzdan gitmiş. Ee, o iyiliği, nezaketi, o hırsız, ona neler yaptı, aldatmak için yaptı. Niyeti onun cüzdanını çalmaktı zaten. Demek ki, yapılan şey iyi bile olsa, niyet kötü olunca Allah sevmez. Ne dedim Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman, Müslümanları yanına gelmeye çağırdı. Çünkü bir toplum teşekkür edecekti orada. İmanın kalesi olacaktır. Mekke'den Medine'ye göç Peygamber Efendimiz'in etrafında bütün Müslümanların toplanmasını emretti Allah. Ayet indi. O peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği gibi başkalarının da Peygamber Efendimiz'in yanına gidip onun etrafında kenetlenmesi ve onun emri doğrultusunda şey çalışması gerekiyordu. Bazıları bunu yaptılar. Bazıları yapmadılar. Yapmayanlar eğer işini bırakamadığı için, keyfine kıyamadığı için rahatı e, kaçmasın diye yapmamışsa günaha girdi. Cehenneme atılacağı ayet-i bildiriyor. Ama aciz, hicret etmeye kuvveti yok veya bırakmıyor etrafındaki zorbalar filan, mazereti varsa mazereti yoksa cehennemde azap göreceğini ayet bildiriyor. Kurus'ta ayet var. اَنَّا لَزِينَ اَوَفَّاحْنُ الْمَلَائِكَةُ الْغَالِم۪ي اَنْفُسِينَ قَالُوا فِي مَكُنْتُمْ قَالُوا كُلَّا مُسْعَذْ اَفِينَ فِي الْعَقْ قَالُوا اَلَمْ تَكُنْ عَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةَمْ تَتُحَاجِ رُفِيهَا فَا اُلَاكَ مَاً... Ceyhennem vesâ et masîh'a اِلَّا مُسْعَذْ Daiye sertliği un. Hile temel dairiye dürüse bilsin. Ve uduyken asablar ve inyaklar onlara kendi ama akırgan kabul. Bu ayet kerefer bu konudadır. Söylediği konudadır. Hizmet etmesi lazım. Hicret, sevap. Hizmet etmemek insan cehenneme düşecek bir tembellik. Fena bir şey. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer bir insan Allah rızası kazanmak için ve söylenen onun emrine gireyim onun etrafında kenetleneyim diye gidiyorsa sevabı alır. Başka bir sebepten gidiyorsa, mesela sebepler ne olabilir? Bana burada ekmek kalmadı, oraya gideyim, orada dahi para, para kazanıyorum. Maddi sebeple gidiyor. Veyahut da Mekke'de bir kızı almak istiyordu, evlenmek istiyordu. Kız hicret etti Medine'ye, buna onu seviyor, istiyor, almak istiyor. Ya bizim Efendim niyetlendiğimiz kız da kalktı gitti, Medine'ye gidelim diye. En iyisi ben de Medine'ye gideyim, onu da evledim. Ha. Bu sevap kazanmaz. Ödüksüz sevap kazanır, bu sevap kazanmaz. Allah ricaet ve rızası için hicret eden sevap kazanır. Ama kız için hicret eden sevap kazanmaz. Neden? Niyet falan. İkisi de hicret ediyor, ikisi de güzel bir şey. Niyet önemli. İşte bu ait bu hadise de o belli Allah sizin dış görünüşe, endamınıza, vücudunuzun güzelliğine, boyunuza, posunuza, kaşınızın, gözlerin efendim güzelliğine bakmaz. Allah sizin niyetinizi kontrol eder. Niyetinize bakar. Bunun kalbindeki niyeti neydi? Gönlünden geçen neydi? Maksadı neydi diye ona bakar ve bir de yaptığı işlerin iyi olup olmadığına bakar. Yani ne yapıyor bana? Çünkü ekseriyetle insan niyet ettiği şeyleri yapar, istediği şeyleri yapar, istemediği şeyleri yapar, yapar. Yani bazı insan, özü başka, sözü başka olur, başka şey söyler, başka iş yapar. Allah Allah onu efendim, e, niyetine göre değerlendirir. Onun için bu hadis-i şerif çok mühim bir hadis-i şeriftir. Ne yapmamız gerekiyor? Gönlümüzü temiz, tutmamız gerekiyor, pâk eylememiz gerekiyor, niyetimizin halis muklis olması gerekiyor, çok iyi niyetli olmamız gerekiyor, yaptığımız işlerin iyi niyetle yapılan iyi işler olması gerekiyor. Yoksa elbisesinin, kürkünün kıymeti yoktur. Verseddin Hoca gibi kürk olmadığı zaman efendim itibar yok, kürk olduğu zaman itibar var. Bu dünyadaki insanların için Allah İnsanın kürküne, omuzuna, omuzundaki yıldızına, rütbesine, yani mevkine, makamına, kesesine, parasına, boyuna, posuna, kuvvetine bakmaz. Allah insan iyi niyetimi değil mi diye ona bakar, yaptığı işler iyi, güzel işler mi diye ona bakar. O halde ne yapacağız? Kalbimizin temiz olmasına bakacağız. Kendi kendimizi düzenleyeceğiz, kontrol edeceğiz. Peki? kalbinin yani gönlünün temiz olmasını sağlayan ilim dalı hangisidir? Yani güzel ilimlerin, faydalı ilimlerin, dini ilimlerin içinde insanın kalbini temiz bir kalp yapar, yapan, Allah'ın sevdiği pırıl pırıl nurlu bir kalp yapar ilim dalı hangisidir? Tasavvuf. Tasavvuf eğitimi gören bir insan, Dönüsevne gibi olur. Evlana gibi olur. Efendim, Eşrafoğlu, Rumi gibi olur. Hacı Bayramı, Veli gibi olur. İbrahim Hakkı, Erzurumlu gibi olur. İsmail Hakkı, Bursevi gibi olur. Efendim bizim sevdiğimiz, namunlu tarihten duyduğumuz mübarek evliyalar gibi olur. Çünkü o eğitimi gördü. Kalbin, hatta tasavvu <gülüyor> takip bazı alimler diyorlar ki, tasavvuf, kalbin Efendim, fikirlerini, hareketlerini efendim faaliyetlerini iyice kontrol edip onun düzenleme yoludur. Bazı da böyle der hep Yani sen kendi kendine dikkat edeceksin. Ben içimdeki niyetim ne? Benim kafam ne? Ben hangi maksatla yaşıyorum? Hangi maksatla hangi işi yapıyorum? Niçin yapıyorum? Bu yaptığım iş iyi mi kötü mü? Ya ben nereye gidiyorum ya? Şu yaşa geldim, benim halim ne olacak? Ben ömrümü nasıl geçiriyorum? Bundan sonra benim halim ne olacak? Ne kadar ömrüm kaldı? Ben adamın huzuruna varsam ne derim? Sen benim buyurduğumu yapmadın derse ne cevap veririm? Şu ömrünü şu vakte nereye harcadın filan? Kendisine dikkat edecek, niyeti niyet düzeltecek, yaptığı işleri doğrultacak, hak yola girecek, hak yolda yürüyüş. E eskiler ne olacak? Adam hak yola girdi. Eskiden yaptığı kötülükler ne olacak? Bir insan aşk ile, sıdk ile, Sıdık ne demek? Aşk demek sevgi demek. Aşk ile yapacak, yani severek. Sıdk ile ne de demek? Sıdık da doğruluk da demek, samimi olarak. Gerçekten, yapmacık değil, gösteriş değil. Bir insan aşk ile, sıdk ile doğru yola girerse, tam sağlam bir tevbe ile tevbe ederse, Allah geçmiş şey günahlarını siler. Peygamber Efendimiz öyle yapıyor. Silinir. Karatağatanın üstüne, bir ıslah süngerle, bir sünger geçer Allah, tebeşimle yaratılmış bütün günahlar silinir. Hacisler var. Bu sefer <gülüyor> Efendimiz'in bildirdiği müjdeler var. Bir insan böyle yola girmek için tam bir karar verirse, hayatında tam bir dönüşle dönerse, iyi insan olursa geçmiş günahlarını siler Allah. Adam hapishaneye girmiş oluyor, hapishanede bir hoca ile tanışıyor, hoca ona tesir ediyor. İslah oluyor. Adam berbat bir adarken, bu kadar kafasını belinde taşırken, şu kadar adamı yaralamış, bu kadar adamın gözünü patlatmışken, yüzünü maratmışken, efendim herkes sokakta gördüğü zaman sedahat getirip kaçarken, sonra ki bir insan oluyor. Ben evvelki seneler Amerika'ya gitmiştim. Oradan, Detroit'te şeye gelirken, geriye gelirken Cuma günü, Cleveland'a diye bir kasaba şehirde Cuma namazı kılalım dedik yani Cuma günü Cuma'yı kaçırmayalım. Orada öğrendik bir cami varmış kılıbilerle kadar gidelim Cuma vaktinde orada Cuma namazı kılalım dedik adresini aldık telefonlarda öğrendik Yola çıktık, tam Cuma vaktinde kılıbilerle geldik köşe başında üç katlı bahçeli güzel bir yere almışlar cami yapmışlar çok güzel bunun Üç mescideler binası, yani şey de güzel, bahçesi mahçesi de güzel, güzel bir bina almışlar. Mescid olmuş, alt katında aptesanlı yerlerimle, orta katı mescid, üst katında da başka oradalar. Bize, bize oradan şey dediler, cuma namazı sen kutur olacaksın, konuşmayı sen yap dediler. Benim in İngilizce o kadar akıcı değil dedim, konuşamam dedim. Birisi çıktı tercüme etti. Her söyledi o tercüme etti. Böyle bir Türkçe İngilizce tercümeli ilk defa okuduk. Adamlar bizi bırakmadı. Cemaat dediler ki bir hocam gitme. Bize bir sofra döşediler, böyle yaydılar. <Gülüyor> Efendim yemekler falan verdiler. Suya gittik herkese cemaat'e. Bir adam var. Burda onu kadar böyle bir insan yoktur. Geniş olmuştu, boylu boylu. Ama biraz omuzu yavuş, yavurmuş, <gülüyor> çünkü yaşı biraz yaşlanmış yani, 60 yaşlarında belki daha fazla kadar. Nasıl hizmet ediyor? Derin gibi hizmet ediyor. Fırt, kaşık getirecek, koşturuyor. Fırt, bardak getirecek, koşturuyor. Tabakları götürüyor, getiriyor. hizmet ediyor yani. Çocuklar, gençler hizmet edecekken o hizmet ediyor. Çıktın içeriye gire bir hizmet için, ''Hocam dediler, bu adamı tanıyor musun? Kim bu?'' Tabii ben oraya bir defa geldim çünkü yani. Bilmiyorum ki orada onlar zaten bilmediğini biliyoruz ama soruyorlar gene. Kendilerini söylemek için soruyorlar. Bu dediler, bu adam, bu Cleveland'ın mafya çetesinin reisiydi dediler. Böyle belalı adamdı bu dediler. Bir Müslüman olmuş, belak olmuş. Lokum olmuş. Süzme bal olmuş, kaymaklı adayıf olmuş, çok güzel bir adam olmuş, tevbe böyle, İslam böyle, ir, Amerikan vatandaşı. Yani, zenci demesine kızıyorlar, bilak Müslüman misli demesine kızıyorlar, kendilerine de bir, Bilal-i Abeyşi'nin hemşerilerini yediyorlar, Bilal-i Abeyşi de Bilal işte eskermiş, bilak dedi mi kızıyor, ne demek o diyelim? Sinirim. Bir arkadaş sordu da, ne demek öyleydi? Adam böyle izah etmeye çalışıyor. Abi bilek dediğine kızıyor. Kara dediğine kızıyor. Şimdi, demek ki, dönebilir. Dönersin iyi insan olursa Allah siler, eski günahları siler. Hatta biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, burada şimdi öğreneceksiniz, bir insanın yaptığı işlerin şahitleri var. Sen bugün ne yaptıysan, Hepsi kalite geçti mi? Geçti. Nereye yazıldı? Melekler yazılırlar defterlere. Nerede bu melekler? Birçok melek var ama yazıyı yazan bir bu melek var, bir bu melek var. İnsan, iki omuzunda iki melek var. Sağdaki melek iyilikleri yazıyor, soldaki melek de kötülükleri yazıyor. Sağdakinin rütbesi daha yüksek, icabında buna diyor ki, dur yazma bakalım, Melfi Tevbe'de. Dur bakalım, nereden deftere geçme ya, biraz artan, Kurpler verirse o zaman geçmeyebiliyor. Şimdi hepsi yazılıyor. Hiçbir şey eksik değil. Her şey yarın bu ben konuşmalarım şu videolar kaç gün sonra seyredilebileceği gibi bu dünyada yapılanlar yarın hepsi bir bir bir bir hesaba gelecek. Vay eyvah hepsi yazıldı. Başka şair kimler var? Bu melekler şair. Meleklerini, şahitlerini, adiley, adaletli, iki şahit melek. Hak, hakkı söyler, başka şey söylemez. Başka kimler şahit? İnsanın kendi uzuvları şahit. Gözü şahit olacak, kulak şahit olacak, dili şahit olacak, eli şahit olacak. Diye ki gözü, evet yarabbi, bu bu benim benler, bu gözlerle harama baktı. Yani diyecek ki, evet yarabbim bu elle ile elimle parayı çaldı, içkiyi içti, filan her azası söyleyecek. Ayak diyecek ki, evet yarabbim, meyhaneye beni de yürüdü gitti, azalara şahit olacak. Kuran kendi bu da bildiriyor. Hatta adam şey söyleyecek, diyecek ki, ''Bir meşehidtüm aleyhna ya, niye benim aleyhime şahitlik yapıyorsunuz?'' Onlar da diyecekler ki, ne yapalım, Allah konuşturuyor yani. Allah konuşun değil konuşmamak mümkün değil. Başka neler şahit olur? Ortamlar şahit olur. Günaha bu odada işlemişse, bu oda şahit olur. Ağacın altında işlemişse, ağaç şahit olur. Kayanın dibinde mağara işlemişse, mağara şahit olur. Yani yeryüzü, mekan, eşya şahit olur. Diyor. Eğer bir insan diyor Peygamber Efendimiz, Aşk ile ederse, hak yola girerse, Allah defterden günahları siler, meleklere unutturur, şahit olan mekanlara ve eşyalara da unutturur, i̇z, hiç iz bırakmadan siliyor yani. tertemiz oluyor. Onun için, aşk ile sırk ile çalışmak lazım. Allah'ın yoluna girmek lazım, Allah'ın yoluna girdikten sonra da çıkmamak lazım. Yani güzel bir yola girdi ve gördüklerden çıkmasın. Madem çok güzel, madem cennete götürüyor, acilleri bile yolda sapmasın. Cennete giden yola, giden yola geçmesin. Don't break or break. Değil mi? Kırmızı levha koyuyorlar. Oraya girdin mi? Hemen levadan geliyorsun. O da var. Yani ters yola girdiği zaman bir yazı var orada. Girmesin diye başıda yorum. Wrong way, go back, geri git, yoksa çarpışır sırfıyla. Tamam, cehennem yolu wrong way'dir, felaket yoludur, oraya girmemesi lazım Tabi bu kolay bir şey değil, neden kolay değil? Çünkü insanın özellikle başına musallat olan ve onu azaltmaya çalışan bir yaratık var. Boynuzlu, kuyruklu, tırnaklı, kıllı, çünkü kılıptan kıraya gelen bir yok. Ne bu? Evet. Bir bakalım ne bu? Söyle. Şeytan. Kına söyleyeceğim, sen tabii ki. Kocaman hafif olmuşsun, baba <gülüyor> Şeytan. Her kıraya girer. Bazen görünür, bazen görünmez. İnsanın içine girer, düşündür, dolaşır, damarlarında dolaşır, aklın çeler, çeşitli bilgiler yapar. Onun için, üstelik de usta tecrübe acem bir değil, Ta Hz. Adem zamanından beri, aleyhisselam zamanından beri bu işi yapıyor. O kadar Hani böyle İngiltere'de var mıdır bilmiyorum, Almanya'da mesela Seidelbrot var, meşhur bir fırın, ekmekçi. 1367'den beri yazıyor. 1997'deyiz. Altı, altı, altı ayrı ayrı işi yapıyor. Tamam, bu mendebur şeytan, Hz. Adem'den beri, yüzyıllardan beri, artık kaç sene geçmişse o zamanlar beri bu azapma işini yapıyor. Usta mı usta, mahir mi mahir, kurnaz mı kurnaz, şeytan mı şeytan? korkmuş bir manzı Şeytan korkunç bir manzı yoktur. Şeytandan korkmak ve sakınmak lazım. Şeytanın bir de insanın içinde Aptal yardımcısı var. Bizim içimizde. Aptal, bize iyilik yapacağını şeytana alet oluyor, kandırıyor şeytana. Nefis. Allah razı olsun. Ciddine rahmet, sana da rahmet. Bir de nefis var insanın içinde. İnsanın nefsi yan gel yat, ye iş keyfine var der. Uğur patlasın, çal oynasın, eğlen der. Dünya dünyayı düzeltmek sana varmış kalmış?" der. İyi efendim der, iyiyim'' dediği gibi Kötülükleri emreder, şeytan, o da kanar. Bak ya, ne güzel şu elmanın güzelliğine bak. Kıpkırmızı kızarmış, aldığını diyor, uzak elini al. Aklı der ki insanların, satın alma, elma başkasının, ağaç başkasının hırsızlık olur. Canım küçücük bir ısırdıklarla olacak. Şeytan aldatmacası çoktur. Bin bir türlü kılığa gire, bin bir türlü şeyi söyler, kandırır. Adam adamı nasıl kandırmış? Adam ile Havva Allah'ımızın aleyhi ve selam Allah her zaman buyurmuş ki burası cennet. Buyurun kalın, oturun yiyin için. Velayet toplama harici şecere. Sakın şu ağaca yaklaşma. İni niçin? ama bu ağaca yaklaşma. Bir ağacı göstermiş, bu ağaca yaklaşmayın diye emretmiş. Tamam, Adem Aleyhisselam'a Allah aleyhisselam amamız babamız onlar cennette yaşıyorlarken şeytan bunların önüne gelmiş. Demiş ki: "Allah niye buraya yaklaşmayın dedi. Biliyor musun? Bilmiyoruz. Tamam, bu ağacın meyvelerinden yerseniz cennette ebedi kalacaksınız, ebediyen cennette kal kalacaksınız bunu yediğinizde dedi demiş. Onlar da cennette ebediyen kalalım diye o ağaçtan yemişler. Bak nasıl kandırdı? İyi tarafından kandırdı. Yani cennette kalmayı herkes istiyor. İstiyor ama Allah'ın emrini tutacak. Yaklaşma dedi adam. Onu geldikten sonra cennetten, ikisi de Böyle başlamış aldatmaya. Yani güzel bir şey ortaya atıyor, ikna ediyor, ikna metoduyla aldatıyor. Onun için ne lazım? İslam'ı bilmek lazım, aklını kullanmak lazım, şeytanın aldatmacasını aldanmamak lazım. Çok kimseyi aldatıyor. Şimdi günah işleyen insanların hepsine gidin konuşun, sizin gibi aklı fikri vardır, kendi göre bir tutarlı mantığı vardır. Koşvetler. Bilmem ne de bir bir şey bir felsefe ortaya atan günahı öyle işler. Şeyden alıyor, Ondan sonra da karşısına geçiyor gülüyor. Bir gülüyor, Bir alay ediyor. Kandırdıktan sonra tamam tuzaklarını çöktükten sonra alay ediyor. Onlara bağlanamaya çalışmak gerek. Nefsi de insanın şeytana yardakçı oluyor, nefse de uymamak lazım. Yani insanın içinden gelen arzulara uymaması lazım, içinden gelen arzuları akla sorması lazım. Yani benim içimde şu işi yapmak geliyor, yapayım mı ne dersin? Sakınma, <gülüyor> bunu yapma, inanmıyorum, severli. Onu yaparsan yaparsın ama sonra başın derde girer, hapse girersin, kayakola düşersin, mahkemeye düşersin, fena olur bilmem ne filan. Akla danışacak, İsraba danışacak, o kötülüğü yapmayacak. İşin mekanizması budur. Yani hayatta iyi Müslüman olmanın mekanizması bu kadar basittir. Şeytan var, neyse ona kanıyor, güzel şeyleri gördüğünde yer almıyor, gevşiyor, yapacak gibi oluyor, bir de akıl var. Akıl da diyor ki, sen <gülüyor> Ama, yani, Müslüman'a her şey yasak mı? Yani güzel şeyler yasak mı Müslüman'a? Değil. Her şeyin bir serbest tarafı da var. Zina yasak, evlilik serbest. Helal lokma yemek serbest, haram yasak. Başkasının hakkını çiğnemek yok hava kendi hakkında istifade etmek var. Bütün etler helal, domuz haram. Sen de domuz yedin. Aha. Yani faiz haram, ticaret helal. Ticaret ya, kazan, ya. Yani şarap haram, şurup serbest. Buyur, şurupların, şerbetlerin, arasında iç. Yani kalan haber bir şaraba mı kaldın? İlla Allah'a isyan mı etmen lazım? O kadar güzel güzel güzel güzel meşhur vardı, bırak, bırak, bırak. Ta git oraya, Allah'ın kızı iş Meşhur, iç Ne bileyim? Ne yapması lazım insanın? Haramdan kendisini tutması lazım. Helal yoldan işini görmesi lazım. Yani helallerin sayısı istatistik yapılsa, haramlardan kat fazladır. Ya bu insanlığın amm acayip mahluk, Bu kadar çok olan helalleri atlıyor, atlıyor, atlıyor, atlıyor, geçiyor, geçiyor, tüm harama doğru. Ya helalleri ne yedi? Hiçbir eksiği yok ki. Yani Müslüman olan insanın bir eksik tarafı var mı? Öbür insanların ne farkı var? Ne mahrumiyeti var? Hiçbir mahrumiyeti yok. Allah'ın evini tutarsa sevap kazanacak, bir de cennete gidecek. Şeytanın buyruğuna kalarsa, Allah'ın başlasına kalarsa Dünya sahibeti mahvolacak, cehenneme gidecek. Yani katiller şeytana uyuyup yapmışlar ve üşü memnunlar mı? Hırsızlar, hapistekiler memnunlar mı? yuvası yıkılanlar, Kumarbazlar, efendim bilmem kimler memnun mu? Değil. Bu kadar basit bir ama, işte bunu bilmek lazım yani insanın içinde bir lehisi var, düşman, bir de görünmeyen bir düşmanı var, önünden, arkasından, sağından, solundan gelir, çelmede kadar, avladır, kafasını çeler, Efendi, her şeyi yaptırtır. Ona karmamak lazım. Karmamayı öğrenmek lazım, aldanmamayı öğrenmek lazım muhtemelen kardeşim. Evet. Bir Hadis-i biraz böylece uzattık, kusura bakmayın, 9.50'den 10.24'e kadar yarım saatten fazla aynı Hadis üzerinde. Ama bu, bu Hadise değer, bu Hadis önemlidir. Allah insanın kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yüzünün pembe yanaklarına, iler kaşlarına, kıvrıp kirpiklerine bakmaz. Dış görünüşüne bakmaz, suretine bakmaz. Gönlüne bakar, niyetine bakar, yaptığı işler iyi bol bol bakar. Gönlümüzü temiz tutacağız, temizleyeceğiz, tasavvufla gönlümüzü temizleyeceğiz. İşlerimizde Allah'ın evet işleri yapar, güzel işler yapacağız. Bu kadar basit. Para sor. Ben Fakültesi'nden emekli profesörüm. Müslümanlarda bize yer var mı hocam? Bir mahrumiyet var mı? Aşık mı kalıyor insan, Aşık mı kalıyor? Hayır. Hiçbir zarar yok. Bir sürü fayda var. Hadsiz hesapsız, sayısız fayda var. İslam'ın emrettiği her şey faydalı, yasakladığı her şey de zararlı olduğu için yasaklanmış. İçinin zararı var, vücuta zararı var. Kumarın zararı var, topluma zararı var, aileye keseye zararı var. Domuz etinin zararları var. Neyi yasaklamış? Faizin zararı var. Bazı insanlar belaşçı oluyor. Bankacılar başkalarının sırtından kazanıyor. Çıkar 1000, mı çıkar 2000. Ne kadar kazansın herkes? Hakettiği kadar şey alsın. Birileri ülkeyi mi çalışır mı? Ötekiler belaştan neyesin? Toplum mahvoluyor. İslamın her evi güzeldir, uygundur. Her yasağı bir iyi, iyi yasaklamıştır. Yasaklanmasının sebebi lükmeti vardır. İslamı savdacağız, öğrenileceğiz. İkinci adıçiy. İnanma ketevere hasanatı ve sevgi Bu, bu da, bu da bitti. Çok güzel bir adıçiy. Sünbe ben yenerler kefi kitali. Ömer hembe bir hasanedim Menha ketevallah o ve in heme bira faamil ha kataba Allah'u in dehu aşağı zanatim ila sil <Sessizlik> imedir fin ila alafin kesiirat ve ben heme bisiyetim falam yamel ha kataba Allah'u in de kataba Allah'u in dehu faselen kamilde ve in Allah'u bu iki büyük, meşhur, en kıymetli hadis âlimi Duhari ve Müslüm tarafından rivayet edilmiş. Rivayet eden de, bu sözü Peygamberimizden Efendimiz'den duyup da bize nakleden de Abdullah İbda Afas radıyallahu anh'la, Peygamberimizin Efendimiz'in amcasının oğlu, yeğeni rivayet eder. Sara hadisi. Bu, bu da çok defterimize yazıp ezberlememiz, unutmamamız gereken hadislerden birisi. Buyuruyor ki peygamber efendimiz bu mübarek sözleriyle İnnallaha ketebe'l hasenati ve seyyahatı Allah-u hazretleri iyilikleri, kötülükleri yazdı, nevrim avuza. Yani belirledi. Şunlar iyi şeyler, bunlar kötü şeyler. Sünnet eyne zâhlike fî Sonra bunu bize gönderdiği Kur'an-ı e de bildirdi. Şu haram yapmayın, bu helal öyle. Kur'an-ı Kerim'de bunları bildirdik. O halde, bunları siz de Kur'an okuyan kimseler biliyorsunuz, o halde hem bir بِحَسَبَةٍ kim bir iyi işi yapma, niyetlerin kalkışıyor da, ya يَعْمَلْهَا yapamazsa, imani çıktı falan yapamadı. Olur ya, özür, mazeret falan diyoruz. İnsan işe bile gidemiyor bazen. Yapacağı şeyi yapamıyor. Yapamadı ama, yapmâ niyetlendiği şeye Allah كتبَهَا اللّٰهُ اِنَّهُ حَسَنَةً كَابِلًا Yapmış gibi yazar onun sevapına. Yapamadı ama, olsun, yapmâ niyetlendiği bir özürden dolayı en yetenliği iş yapılmadı. Yapmış gibi Allah ona sevap yazar. Misal denedirelim, hatırla kalsın diye. Biz, Cuma günü bir Yahudi Müslüman olmuş, hastanedeymiş kardeşimiz, Müslüman olduğu için kardeşimiz. Onu ziyaret edelim dedik. Niyetlendik bayağı, perşembe gününde. Yarın ziyaret edelim diye niyetlendik. Fakat sonradan o gün bir işlem daha yapılacakmış. Yani ziyaretçi kabulü falan yokmuş. Yapamadık ziyareti. Şimdi biz ne yaptık? Niyetlenmiştik, yapacaktık ama bir engel çıktı yapamamadık. Biz o hastanın ziyaretini yapmış gibi sevap kazandık. Neden işte bu halde istemiyor? Allah var diyor. Niyet ettiği zaman bir malzeme den yapamazsa yapmış gibi sevap yapıyor. Bu bir. Hem bir hatam ile ha eğer bir şey yapman niyet ederdi, bir de yaparsa tamam niyetlemiştim yaptım bitirdim. Başarırsa, Başarılısa kederallahu indahu asbahasenat. Allah onun bir sevap olarak yazmaz. 10 misli, 10 defa yapmış gibi yazar. İla sev himiyetidir efendim. Hatta bazen 700 misli kadar arttırarak, yani 700 defa yapmış gibi, 700 misli gibi sevap yazar. Hatta bazen ila ezafin kesretidir. Çok daha fazla sevap yazar. Bak, yapabildiğini birebir mükafatlandırmıyor. Bire o bire 700 veya daha fazla. Şimdi bire on diyelim ki <gülüyor> birisine bir elbise aldım. Fakir bir çocuk gördüm, Acıldın. Babasını da tanıyorsun. Gel bakalım. Bayramda giyersin dedim. Bir fakir elbise aldım Veya okul çağında baktım. Çocuğun çantası eski. An şu çantayı bir çanta aldım. Bu on çanta almış gibi on çocuğu giydirmiş gibi sevap kazandı. Ya da, bazen daha fazla olur. Mesela Allah yolunda acıdık Şeçenistan'daki Müslümanlara. Bu Ruslar üstünlüklerinden faydalanan bu Müslümancıkları eziyorlar. Ben de buradan İngiltep'den şunlara yardım edeyim dedim. 100 sitenini gönderdim. Ha. Cihada gönderilen paranın mükafatı bireyini yüzür. 700 ile 100'ü çarparsan kaç olur? 700. 11'si olsa 7000, 100 misi olunca 70.000 paud göndermiş gibi sevap alırsın. 700 misi. 70.000 paud göndermiş gibi sevap alırsın. Çünkü cihada mükafatı hazır veriliyor? Cihada mükafatı fazla verir, ana, babaya, ikrama mükafatı fazla verir. Babana gidersin, babacığım kış geliyor, sana içi yünleri terlet alır. 700 tane terlet almış gibi sevap katılırsın. Anneciğim, bak sana yünden bir başörtü aldım. Şöyle boynunu güzelce sar, karda kışta kullanıp böyle küçümesin. evladım, teşekkür ederim, tamam. Sanki 700 tane başörtü almış gibi sevap katılırsın. Ana babaya, yapılan İkramlar bire yedi yüzdür. Cihada serveden paralar bire yedi Başka ailesine götürdüğü yiyecek, içecek bire yedi Eve Evet, fileleri götürüyorsun. Kapıyı burnunla çalıyorsun, aklınla çalıyorsun zili. Ellerin doyup bastırıyorsun zili. Aklı açıyor. Al. Yedi yüz fili götürmüş gibi sevap bezemiyorsun. Evet, evet ikram da bende. Yedi yüz bile ne kadar eder, eden bilmiyor. Her file, yirmişer kilo olsa ne kadar sevap kazanıyor insan, eve götürdüğü zamanla. Bir şey daha var hadis-i şerife söylenen. Ramazan bayramında insan evde kurban keserse, kurban bayramında değil. Ramazan bayramı bayram diye kurban keserse onun da bir gafatı 1700'dür. Bir kuzu kesti çiftlikte. 700 kuzu kesmiş, kurban etmiş gibi sevap kazanırsın. Bunu da bildiriyor hadis-i şerifte peygamberimiz. Ben bunu yazıyor şöyle <gülüyor> arkadaşlara bakın diyor, defterinize yazın. Ramazan bayramına açın komünitesine. Oraya yazın bugün bir kurban keser diye bak 700 kurban kesmiş gibi sevap alacaksın diye yapıyor mu? Bizim arkadaşlar yapıyor mu? Bizim uyguladığımız şeyler yani bunlar, Türkiye'de. Peki, ilah edafin kesibetin, bundan da fazla vermiş bazısına, baba. Bildiğiniz bir şey var mı hocam bundan fazla? 700 anladık, hoşumuza gitti. Tamam, eve götürdüğümüz sevap 700 misli, anamıza babamıza harcadığımız 700 misli, efendim, bilmem, cihada verdiğimiz 700 misli, başka daha yüksek bir şey var mı? Okuduğun hadislerden sayeden böyle, aklında kalmış bir şey var mı hocam? Var Bir insan zikir yaparsa zikri mükafatı bire yetmiş bindir. Bir kere Allah dese, yetmiş bin defa Allah demiş gibi. Bir kere La İlahe illallah dese, yetmiş bin defa La İlahe illallah demiş gibi. Bir defa, bir defa grubu okursa, yetmiş bin tane grubu okumuş gibi sevabı o kadar çoktur. Zikrin sevabı yettişbindir. Hadiste böyle geçiyor. Bu hadis i şerifi okuyalım. <gülüyor> Zikrullah Teala Eftalu indallahi, min al-nafaka fi sebilillahi, bin yeti derecedin. Yettişbinden de çıkartıyormuşuz. Allah'ı zikretmek sevap bakımından Allah indinde şehada harcanan. Tanrı'da yapılan Tanrı'dan 100 misil daha fazladır. Onun kaç olduğunu söylemiştik? 700 olduğunu söylemiştik kadar. Onun 100 misil kaç eder? 700-7070. Bak, Sikrullah'ın sevabı 1'e 70.000'dir. Başka hadisler de var, yani bu hesapta da bulduğumuz gibi doğrudan doğruya bunu bildiren hadisler de var. Peki hocam bu da hoşumuza gitti, zikirde yapalım, hem de kolay. Hem ben dükkanda çalışırım, hem Allah verin, ne varmış yani? Sevap kazanır, değil mi? Hem yolda giderim, hem araba kullanırım, hem Allah Allah Allah Allah dedim olacak yani? İşe gayet kolay. Tamam hocam, bu da kabul. Bundan da yüksek var mı? İştahlandıktan akşam akşam bizi var. Eğer bir insan zikri içinden yaparsa, onun sevabı dilediği yaptığı zikirden 70 kat fazladır diyor Peygamber Efendimiz. O da bir hadis yedi. Bak bunları herkese bilmez. Ben iğneyle kuyu kazan gibi hadisleri okudukça bunları ezberledim, adamımda tuttum. Hanginiz adam duyduğunuz bu, bu kadar yüksek mükafatları? Okmıyorum da tutmuyorum da, önümde hadis kitabı var. Allah'a da sıkmıyorum, hadis okuyorum. Resulullah'ın vaatlerini size bildiriyorum. Şimdi 70 binin 70 kacı katı kaç eder? Döv bakalım. 70 katın 70 katı 7749. Ünesef olmayacaklar. 4 milyon dokuz bin eder. 5 milyondan 100 bin eksik. 4 milyon bin. yani ben isimler aldatarsam, ah şimdi yüksek sesle aldatıyor. Allah, Allah Allah Allah Allah. Yetmiş bin, yetmiş bin, yetmiş bin, yetmiş bin. İki yüz on bin et. İçimden diyeyim şimdi. Söyledim, gel ama duymadınız. Çünkü içimden söyledim. Ben duyuyorum, ben anlıyorum. Kimse bilmez bunu. Allah'tan başka kimse bilmez. Ben yani söyleyen bilir, başkası bilmez. Melekler de bilmezmiş bunu. Bunun sevabı 4 milyon 900 bin. <gülüyor> o zaman ne yapmak lazım? Mümkünse Kimse bilmesin. Ya bu adam da böyle de, sakin, sakin. Onun için bunları yapmaya gayret edelim. Yenilik Hadis-i Şerif'in okunmasına Demek ki Allah yapılan bir ilgiyi birebir mükafatlandırmıyor 1'e bire olmayabiliyor verebiliyor 1'e 700'e kadar verebiliyor 1'e 700'den fazla da verebiliyor misallerini ben söyledim 1'e 70 bin aşikar ve zikir bunun 70 katı fazlası kalbinden içinden gizli zikir 4 milyon 9 bin tamam bir şey daha söyleyeyim misal ederseniz bu da hoşunuza gidecek diye tahmin ediyorum Bizim hocamız Cennet Mekan Rahmetullahi Aleyhi Efendimiz F.S.H. Hazretimizde Ankara'da bir ihbarımızın evine gitmiştir. Çankaya'da çok güzel bir evi vardı. Bütün Ankara böyle misafir salonundan tabak gibi görünüyor. Benim şu halıyı gördüğüm gibi Ankara ayakları altında. Tam Çankaya'nın Çankaya altında, en güzel evde. Çok geniş salonu vardı. Hocamızı çağırdı evine, toplantı oldu, herkes kalabalık geldi, başka bir hocanın dervişi de geldi. Yani hocamıza intisaplı değil, başka bir hocaya bağlı bir hocaefendi de geldi, halen sağdı. O hocaefendi de tabi yok, ismini söylemeyeceğim, şey yapmasın diye. Şimdi, ama hocamızı çok söylüyor, hocamız hocalar güzeliydi, böyle dembeye sakalı vardı, Kırmızı yanakları vardı, heybetliydi, güleç yüzlüydü, gören kim bu güzel adam dedi. O kadar şey, senin gibi böyle kara Efendim, hocam dedi. O, adatta bilen okumuş, alim bir kimse, soruyu soran, diyanette hoca yapan bir kimse, kuvvetli hafız, Kur'an da biliyor. Efendim, hocam dedi. Yani şunun sevabı bu kadar, bunun sevabı bu kadar. Bunlardan daha çok sevabı bir şey var mı? dedi. Benim tavşıma de gitti bu soru. Herkesi tavşına gitti. Adam sevap kazanmak istiyor belli. Sevaplı şeyi soruyor. Hocamız sanki onun sormasını bekliyormuş gibi ne böyle başlıyor, önleyip düşündü, ne tereddüt etti. Daha o sözünü tamamlarken dedi ki evet vardı. Daha sevaplısı var mı? 4.900.000'den daha sevaplısı var mı? Mesela soruyor. Var. Var dedi. Hemen. Hocamız, nedir hocam dedi. Gözleri böyle açıldı. Böyle hazine görmüş bir insan gibi. Tabi heveslendi. Koltuğun çukuruna kaçtım. Rahatsız. Ay, kusura bakmayın. Aşağı aşağı. Asıl tuturmaktan bir yol Evet, ben dedi, o nedir diye böyle merakla, daha tam böyle palemimle top gelmiş, vuruyor, gormi diyelim, o kadar heyecanlı şey. Dedi ki, bir insan tasavvufta zikre çalışırsa, zikre çalışa çalışa bir gelişme olur kendisinde, sonra, bu gelişmelerin sonunda, Allah dedi mi, bütün vücudunun zerreleriyle beraber, hep birlikte Allah'tır. bu çalışmadan sonra. Zikir bütün vücuduna yayılır, çalışmalarla gelişe gelişe. Parmakları zikreder, ayakları zikreder, saçları zikreder, her taraf zikreder. Sonra bir kere Allah dedi mi, bütün zerreleriyle zikreder dedi, İşte bu en sevaklıdır dedi. Şimdi bir insanın vücudunda ne kadar zerre olduğunu bize doktor kardeşimiz hücreleri söyleyebilir. <gülüyor> ne kadar hücre olduğunu, kaç milyar hücre var, tahminen. Yuvarlak bir, bir rakam söyle, toplu bir yuvarlak olsun. Milyerden <gülüyor> çok tahmin. Kaç milyar hücre var. Bir de hücreler moleküllerden, atomlardan meydana geliyor. Yani zerrelerin sayısını Allah bilir. Yani bir insan kamil bir derdiş olup da zikri ilerletip de o hale ulaşıp da bir Allah dediği zaman tüm zerreleriyle Allah diyecek hale geldi mi bir Allah değişti. çok malzem sevap kazandı. Müthiş bir şey oluyor. Nasıl erişir insan? Çalışarak erişir. Sen bisikletle ten üzerine gidebilir misin? Gider. E peki tel üzerinde yürüyebilir misin? Yürüyemem. Bu bir çalışma işi, ilman işi. Herkes yapamıyor. Sen bu adamın şeyler atladığı gibi, trampilinden atladığı gibi atlayıp da üç defa erende atıp, iki defa burgu yapıp suya gene böyle çubuk gibi çuf diye girebilir misin? Gene böyle olimpiyat şampiyonlarının işini söylüyorsun hocam ama çok çalışıyorlar öyle yaptık tamam. Çalışmadan olmuyor. Demek ki bu hale ulaşmakta bir çalışma işi. Ama demek ki daha büyük sevaplar da var. evli aldığı daha büyük sevaplar da kazanıyor. Yani büyük, büyük zenginlerin büyük para kazandığı gibi, parası çok olanın, büyük sevmezliklerinin toplam büyük paralar kazandığı gibi, denil yani de ilgilen büyük şahısların da büyük karları oluyor. Hadise devam ediyoruz. وَأَنْ هَمْ مِنْ سَبِيَتِمْ فَلَمْ يَعْمَلْحَا كَتَبَهَ اللّٰهُ اِنْ دَهُ حَسَنَةً كَامِدَهُ Eğer bir ezan bir kötülük e ettiyse, yani ben şu kötülüğü yapayım. فَلَمْ يَعْمَلْحَا Ama sonradan yarın vazgeçtiyse. bu oldu şimdi? Yusuf Tahmin Yani bence şöyle olur. Ne يَعْمَلْحَا Vazgeçtiği için bir sevap alır. Vazgeçtiği için bir sevap alır. Bir kötülüğü yapmaktan vazgeçtiği için bir sevap alır. Tamam, on falan. Bildiğiniz Bir kötülüğü yapma niyet edip de vazgeçtiği zaman sevap olur. Mesela ben palancaya kızdım. Niyetlendim, yarın palancamı benimle takacağım, köşe başında onu bekleyeceğim. Kutam benim böyle atış menzilimin içine geldiği zaman daha herkes uyuyor, gecenin yarısında sabahın erken vaktinde içine gidiyorunu biliyorum. Bütünden açarken, grow grow grow grow grow grow On dört dişe on dört, yedi dişe yedi dişe dokuz dişe sıkacağım, Bu işin çok üzüyorum. Bugün ana niyetendi, şarjörleri doldurdu, tamancasını yağladı, maladı. Gece diyor sana. ''Hadi ben bu işi yapayım.'' dedi. Allah'ımdan bozu. Bana çok kötülük yaptı ama neyse be, ben şey yapayım. Allah'ımdan bozu. Bazen ne diyorlar? Allah'ımdan bozu. Ne yapayım dedim. ''Cezalandırmakla vazgeçtim.'' diyor mesela. Bazen böyle kan davaları filan oluyor. Duvarına doza filan şey değil. Korkunç. Takip ediyorlar. Ta dünyanın öbür ucuna kaçsa, kan davası diye kovalıyorlar oradan, oradan ötürüyorlar. Üstüne atlıyor. Benim benim gibi yakıyor. Kaç tane bıçak saplıyor? 75 defa bıçak saplıyor. Öldürdüğünde yetmiyor, da saplıyor. Zor tutuyorlar elinde, alıyorlar, hapse götürüyorlar falan. Bu ve öbür tarafa adamlar da bunu öldürmek için bunu peşinde. Böyle şeyler oluyor. Çok misalleri var yani. Ama kimse diyor ki Allah'ım ben bulsun, tamam ben bu işi buraya kesiyorum. Kan davası gitmiyor. Allah! Ne yaparsa yersin. Vazgeçiyor, tamam. Bir kötülüğü yapmakla vazgeçene, Allah sevap verir, vazgeçtiği için. وَاِنْ her هَمَا بِهَا فِعَمِلَهَا Eğer bir kötülüğü yapma niyetlendi de, bir de yarın yaptıysa, bunu, bu zaman olur? Mesela dedi ki, yarın ben gideceğim, pazar günü değil mi? Pazarca papa, gireceğim, papa gireceğim, papa gireceğim, küpü bitireceğim. İçeceğim, içeceğim, içeceğim, içeceğim timini bulununcaya kadar içeceğim, niyetlerle. Ertesi evet, gün bunu yaptı, ne olur? Düşüncesini yaptı, ne olur? Yani. O günah, o bir günah yazar Allah. Yani on misi, yüz misli, yedi yüz misli filan bir günah yazıyor. Bak günahından vazgeçerse sevap yazıyor, günahı işlerse içlerse bir günah yazıyor ama sevabını yapmaya niyetlenir, yapamazsa bir sevap yazıyor, Sevabını yaptığı zaman 10 sevap, 700 sevap, 70 bin sevap, 4 milyon, 9 milyon sevap milyar sevap yazıyor. Arabi günah yaptığı zaman bir günahın bir yaptığı kötü bir günah yazıyor. Tabii e bir insan cehenneme nasıl girer bu durumda? Çok günahşıyor ondan giriyor ki Yani az az olmasına rağmen o kadar günahın birikiyor ki cehenneme giriyor. Alık kat kat kat kat toplanıyor. Ceneye gitmesi lazım herkesin. Aslında herkesin cennete gidebilmesi lazım çünkü sevaplar onar onar geliyor, 700'er 700'er geliyor, 70 biner 70 biner geliyor, 4 milyon dokuz bin 4 milyon dokuz bin geliyor, milyar milyar geliyor. Günahlar da bir bir bir bir ilerliyor. Ya yani bir bir bir bir ilerlediği halde insanın günaha ağır bias eder demek? Bu adam iyice kalsin demek. Bu adam iyice katran gibi kara kalpli bir insan demek pek kökülü işlemiş de ondan böyle oldu. Bak, burada, da bu Şerif'ten neyi anlıyoruz? Allah'ın rahmeti çok. Allah kulları azaplandırmak istemiyor. Rahmetinden azaplandırmak istemediği için Peygamberler gönderiyor, haber veriyor. Yapmayın, etmeyin. Şu yoldan giderseniz uçurma yuvarlarınız. Bunun arkası uçur. Cehenneme düşersiniz, yanarsınız. Go, be, go back, wrong way. Kız Kitap gönderiyor. Peygamberler söylüyor, evliyalar söylüyor, hocalar söylüyor, vaizler söylüyor, müftüler söylüyor, haditler söylüyor. Söylüyor, söylüyor. İnsanlar da inatçı keçi gibi dinlemiyor. İnatçı keçi gibi inat ediyor İddar Tahrite. Hadi git bakalım. Salıverdi mi, cevherime gidiyor. İbine bırakıverdi mi, atlaya, zıplaya, hoplaya, cump, kaynar kuyusuna gidiyor. Akıllıca bir şey değil. Olacak gibi bir şey değil ama insanlar böyle yaptığı için cehenneme gidiyor. Yani hak ettiği için cehenneme gidiyor. Tabii biz bölgürlenmiyoruz. Kendimize güvenmiyoruz. İddialı değiliz. Şeytandan da korkuyoruz. Nefsimizden de korkuyoruz. Kendimize de itimadımız yok. Çok zayıf olduğumuzu da biliyoruz. Ya Rabbi ben zayıfım. Bana yardım et. Ben çok zavallı durumdayım. Bana acı yarabiliyor. Beni verinden tutuyor Rabbim. Beni bana bırakmayan Rabbim. Bu şeytan beni mahveder, parçalarıyor Rabbim. Koru beni Rabbim. Bu nefsin eline beni bırakmayan Rabbim. Bu beni aldatır. Zaten şimdiye kadar hep aldattı Rabbim. Aman Rabbim. Yardım ede Rabbim. Tevfikini rahüy kene Rabbim. Bana kabiliyet ve hakkı hak olarak göreyim, seveyim, hakkı işleyeyim. Batılı, batılı olarak göreyim, günah, günah olarak anlayayım da, nefret edeyim. Bırakayım şu sigareyi, bırakayım şu içkiyi, bırakayım şu kumarı, bırakayım şu tembelliği, bırakayım şu namazsızlığı, bırakayım şu günahları. Aman yarabb, bir yardım et dememiz lazım. Yardım ederse Allah yardım eder. Dua Tuvaldene de yardım eder. Ama gevşek davranırsak, şeytan bizi aldatır. Nefis bizi aldatır. Birçok insanları aldattığı gibi, şimdi bizim Osman kardeşimiz soruyor, yani bu kadar insan cehenneme mi gelecek? Evet, evet dedim, şaşırdım. Ya bu kadar insan içi cehenneme mi gelecek? Yani milyonlarca, milyonlarca insan, mümin az çünkü. Müslümanım diyenlerin de yarısı çürük, yarısından fazlası çürük ayıtı ayıtı sağlam bir şey bulunmuyor. kurtsuz, sağlam bulunmuyor. Ayıt yiyoruz, ayıt yiyoruz. Elmaların yarısı çürümüş, tamamı çürümüş filan. Peygamber Efendimiz büyülüyor ki cennetlik insanlar, bütün tüm yaratılmış insanların içinde siyah bir öküz derisindeki bir beyaz kıl kadar azdır. Evet. Var mı diyeceğim? Bir itiraz mı var? Böyle. Ne yapalım? Çünkü dinlemiyorlar. Çünkü görüyorsunuz ekseriyet dinlemiyor. Bakın etrafınızda sayım yapın. Mahalleninize sayım yapın. Bildiğiniz şehirde sayım yapın. ama Allah'ın emniği harikleri harikleri bilir. Ne olacak yani şimdi? Cezayı yiyecek besleniyor. Kırmızıda geçerse ne olur? Kamerada yaptı arkadan çaktı ne olur? Cezayet gelir. Böyle olur. Geçmesin. Kırmızıda geçmesin. Ekseriyet, ekseriyet bir rahya olur. İşte buyurun. E canım burası işte İngiliz, İngiltere, İngiliz milletinin yaşadığı yer. E, Türkiye'ye gel. Buyur. Ege'ye gidelim, Bodrum'a, Marmaris'e, İzmir'e, Kuşadası'na, Antalya'ya, Palanya'ya. <gülüyor> Buyur. Orada gidelim. İstanbul'a gel, Boğaziçi'ne gel, Emirgen'e gel, Beyoğlu'na çık. Buradan kaç tanesi sağlar? Türkiye'nin %99'u Müslümanmış. Ne kadar Müslüman? Ekseriyet şeytana kanıyor. Ekseriyet şeytanın oyuncağı, şeytanın maskarası, nefsinin esiri. Ekseriyet, biliyorum bu melek günah diyor, içmemem lazım, içiyor. Biliyorum diyor, Efendim bu kumar oynanmamalı ama oynuyor, dayanamıyor. Geçiyor bu lezzet, gidiyor efendim at yarışlarına, bütün parası acıyor. Kazanırsan diye hırsla, Şimdi başka kumarlar çıktı. Mega kumar. En büyük kumaran birisi bil bakalım. Kumar var, büyük kumar var, daha büyük kumar var, en büyük kumar var. Ben de bir mega kumar diye bir laf attım, atıyor muydum? En büyük kumar ne? Borsa. Borsa. Milyonlar insan yutlu diyor. Yani sermaye kediye bile yüzecek sermayesi kalmıyor. Ata filan değil. Kediye bile yitletecek, sermayesi kalmıyor. Çünkü bu bırakıp kaçan insanlar bilmiyor. Neden? Borsa oyunu oynadığı için. Işte. Söyledim, oynamayın bunu. E hocam işte bilmem, Müslüman şirketlerin hisse seyrende alırsak. Bırak şu iki ayları, masalları. Kurnazlar kazanıyor, saflar yutuluyor. Hepsi dalavere aleve. Saflar yutuluyor. Zaten gelsem ya o paradan hayır gelmiyor. Onun için insanın gözlerini açması lazım. Ne bileyim? Allah herkese akıl vermiş. Herkesin aklı var, aklını kullanacak. Allah bizi, aklımızı Kuran'a uygun kullananlardan eylesin, rızasını bulanlardan rahmetine erenlerden eylesin, gazabına uğratmasın, cehennemine atmasın, ateşlere yakmasın, zehir zehir kömür etmesin bizi. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Görmedin ya, selam suretelik, Fatiha. <gülüyor> Fatiha.